لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كلما صلى مصلي وذكر الله اكبر كلما صلى مصلي وكبر الله اكبر كلما صام صائم وافطر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لك الحمد بنعمة أنعمتها ولك الحمد بكل حسنة تقبلتها ولك الحمد بكل سيئة غفرتها ولك الحمد بكل كربة كشفتها ولك الحمد بكل مصيبة رفعتها لك الحمد بكل مال رزقتها ولك الحمد بكل مرض شفيته ولك الحمد بكل ولد أصلحته ولك الحمد كثيرا كما تنعم وتتفضل كثيرا لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما تحب وترضى لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وصلواته وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين وسلم كثيرا كثيرا يا رب العالمين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 Şüphesiz ki bugün Allah'u Azze ve Celle'nin insanlara ihsan ettiği en güzel günlerden bir tanesidir. Yani Müslümanların en hayırlı ve en neşeli günlerinden birisi olan Kurban Bayramı günüdür. Her kavmin, her milletin veya her dinin bir bayramı olduğu gibi bugün de biz Müslümanların bayram günüdür. Enes radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki günleri vardı. O günlerde şenlik yaparlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki gün nedir diye onlara sordu. Onlar da biz cahiliye dönemindeyken bu günlerde şenlik yapardık, eğlenirdik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle bunları bunlardan daha hayırlı iki güne tebdil etti. Daha hayırlı iki güne değiştirdi. Onlar da Kurban ve Ramazan bayramıdır buyurdu. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallahu Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Sevgili kardeşlerim, günler değişti, aylar değişti. Yıllar değişti, çağlar değişti, yaşam tarzı değişti, kültürler farklılaştı. Dünün küçük yerleşim alanları bugünün şehirleri oldu. Dünün güvenilir coğrafyaları bugünün savaş alanları oldu. Değişen dünyamızda değişmeyen bir gerçek var ki insanlar bazen yaşam buldukları yerlerden Değişik birçok sebeple ayrılabiliyor, muhacir olabiliyor, kimi vatan toprağını bırakıyor, kimi köyünü, ilçesini, kimi de şehrini bırakıyor. Kimi ana babasını terk ediyor, kimi evlatlarını ve eşini, kimi kendi rızasıyla ayrılıyor, kimi zoraki, hangi gerekçeyle olursa olsun... Günümüzde var olan kaçınılmaz gerçeğin karşısında kardeşliğin zirvesi Ve en güzeli olan muhacir ve ensar kardeşliğini bugün yeniden anlamamız gerekir Bugün yeniden hayatımıza aktarmamız gerekir Yaşam tarzımız haline getirmemiz gerekir Çünkü biz insanız Tek başımıza yaşayamayız Dünyada yaşayan bütün Müslümanlar birbirlerinin manevi kardeşleridirler Allah hepimizi kardeşler kılmıştır. Bu kardeşliği Rabbimiz Subhanehu ve Teala Kerim kitabında bize şöyle bildiriyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَهُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltiniz. Allah'tan korkunuz ki merhamete düşer olasınız. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Müslümanlar arasında gerçekleştirilen kardeşliğin kıyamete kadar gelecek olan insanlara en güzel örneği Muhacir ve Ensar kardeşliğidir. Bugün bu kardeşliği yeniden hatırlayacağız. Anlayacağız ve bu hayatımıza aktarmaya çaba göstereceğiz. Çünkü dünde yaşanan bu kardeşliğe bugün çok ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim'de övgüyle anlatılan bu kardeşlik, Mekke'den hicret eden muhacirler ile Medine'de bulunan ensar arasında gerçekleştirilen İslam kardeşliği yeryüzüne eşine azlasla rastlanır bir husustur. Bu kardeşlik kuran Kerim'de şöyle ölmektedir: "وَالَّذِينَ <gülüyor> تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَجَرَ إلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُأْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekememezlik yaşamazlar. Kendileri zaruret içinde bulunsalar da onları kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin tamahkarlığından, nefsinin cimriliğinden korunabilmiş kimseler. İşte onlar saadete erenlerdir. Allah Celle Celaluhu muhacir ve insarı cennetle müjdelemektedir. Diyor ki وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيِحْسَانٍ Radiyallahu anhum ve razu anhu ve adda lehum jannatin tecri min tahtaha el enhar halidin fiha ebed. Dalik el fouzul azim. Ilika yarishinda önceliği kazananlar muhacir ve ensar ile onlara güzelce uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlarda Allah'tan hoşnutturlar. Allah onlara İçinde temelli ve ebedi kalacakları içlerinden ırmaklar akan cenneti hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Vallazina amenu fi sabilillahi kerim. İman edip de Allah yolunda hicret edenler ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için ma mağfiret ve bol bir rızık vardır. Allahu Ekber, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, wallahu alhamd. Medine'ye varışından yaklaşık 5 ay kadar sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli ve Medineli bütün ailelerin başkanlarının katıldığı bir düze bir toplantı düzenledi ve kendilerine somut, basit, etkili bir çözüm önermek suretiyle muhacirlerin uyumlarını kolaylaştırmak için kendilerine samimi bir işbirliğine teşvik etti. Medineli her bir aile reisi en azından durumu elverişli olanlar Mekkeli bir muhacir ailesinin yanına alacaktı Böylece ortaya çıkan karşılıklı kardeşlik ilişkisi içerisinde Her ikisi de birbirine çalışıp kazançlarını bölüşecekler Hatta birbirlerinin mirasçısı olabileceklerdi Herkes bu konuda anlaştı Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derhal belli sayıda Mekkeli muhacini Ve aynı sayıda Medineli ensarın yanına yerleştirdi Bunlardan bir bölümünün kardeşlik anlaşması Kur'a çekerek belirlenmişti Abdurrahman İbni Avf ile Ensardan Sa'd bin Ebi Rabiha arasında kardeşlik oluştu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhacir olarak Medine'ye gelen Abdurrahman İbni Avf ile Ensardan Sa'd bin Errabiha arasında kardeşliği tesis etti Sa'd Abdurrahman Sa'd Abdurrahman'a ey kardeşim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 onlar da pazar yerini tarif ettiler. Abdurrahman oraya giderek alışveriş yapmaya başladı. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktığında Hazreti Peygamber ona ey Abdurrahman senden yayılan bu koku da nedir dedi. Gerçekten de ondan zaferan kokusu geliyordu. Abdurrahman da ey Allah'ın Resulü evlendim dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki ona mehir olarak ne verdin dedi. O bir hurma çekirdeği kadar altın verdiğini söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bir koyunla da olsa düğün yemeği ver buyurdular. Bir gün ensar peygamberimize gelerek Hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimizle bizim aramızda pay et, ey Allah'ın Resulü dedi. Dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de olmaz dedi. Muhacirler de Ensar'a peki ürünü bizimle paylaşacak fakat herhangi bir külfet yüklemeyebilecek misiniz dediler. Ensar da evet aynen öyle dediler. Muhacir kardeşleriniz size mallarını ve çocuklarını bırakarak gelmişlerdir buyurdu. Ensar da o halde biz onlarla mallarımızı paylaşırız dediler bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun başka bir şekilde yapamaz mısınız dedi peki nasıl diye sordular Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu onlar bu tür bir çalışmayı bilmezler gelin bağlarınızda Bahçelerinizde siz kendiniz çalışın Ancak elde ettiğiniz mahsulü Muhacir kardeşlerinizle paylaşın dedi Ensar da bunu kabul etti Muhacirler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ey Allah'ın Resulü Biz bu Medineli kardeşlerimiz kadar iyi insanlar görmedik Gelirleri azdır O buna rağmen Onları bizlerle paylaşıyorlar Bol ürün aldıklarında ise Hayımızın kat kat fazlasını veriyorlar vallahi bize sevap bırakmamalarından korkuyoruz dediler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu siz onlara teşekkür edip onlar için Allah'a dua ettiğiniz müddetçe sizin için de sevap verilecektir bir başka yardımlaşma örneği sevgili kardeşlerim ensar hurma toplama zamanı geldiğinde topladıkları hurmaları biri küçük diğeri ise ondan daha büyük olmak üzere iki öbek halinde toplarlar Sonra küçük olanın üzerine hurma dallarını da eklerlerdi. Bundan sonra ise muhacirleri çağırıp hangisini istiyorsanız alınız derlerdi. Muhacirler büyük kısmı alırlardı. Ensar ise dalları için küçük olanı alırlardı. Bu Hayber'in fethine kadar böylece devam etti. Hayber'in fethinden sonra da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensara eğer isterseniz Hayber'den size hisse vermeyeyim. Bunlara karşılık olarak hurmalıklarınız yalnızca kendinizde kalsın dedi. Ensar ise şöyle cevap verdiler. Ey Allah'ın Resulü sen bize bazı görevler verdin, bir takım şartlar öne sürdün. Bizse bütün bunlara karşılık senden sadece cenneti istedik. Eğer bu şartımızı kabul ediyorsanız sizin dediğiniz gibi olsun. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet şartınızı kabul ediyorum buyurdular. Allahü aksar Allahü aksar Allahü aksar. La ilahe illallah. Allahü aksar. Allahü aksar. Veli hamd. Peygamber Mesihullahü Aleyhi sallam buyuruyor ki: El Müslüman Ahul muslim La yızlımı ve la yıslımı. Men kana Allahu fi hajatihi ve men kurbeten ferrecallahu anhu biha kurbeten min kurubi yevmi men kardeşidir ona zulmetmez onu düşmana teslim etmez din kardeşinin ihtiyacı ihtiyacını karşılayan Allah da ihtiyacını karşılar Müslümandan bir sıkıntı giderenin, Allah da kıyamet gününde sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz yardımlaşma hususunda müminlerin nasıl bir tavır içerisinde olması gerektiğini şöyle buyuruyor. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يطبعون ما انفقوا مما ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم <gülüyor> ولا هم يحزنون mallarını Allah yolunda harcayıp arkasından da başa katmayan fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya onlar Allah katında has mükafatları vardır onlar için hiçbir korku yoktur Gündüz de çekmeyeceklerdir. Ellezina ve rabbihim Mallarını gece gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya Onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Kıymetli kardeşlerim, kardeşlik muhacir ensar kardeşliği gibi olunca, Allah'ın yardımı gelince hangi işin üstesinden gelinmez ki? Hangi fetihler gerçekleştirilmez ki? Dün İslam tarihinde gerçekleşen fetihlerin Dün altında İslam kardeşliği yatan Musul değil miydi? miydi? Bu kardeşlik bağımızla bir ve diri olduk. Bu kardeşlik bağımızla zorlukların üstesinden geldik. Dayanma gücümüz bu kardeşliğimiz sebebiyle arttı. Bu kardeşlik bağımızla zorlukların üstesinden geldik. Gelin bugün muhacir ve ensar kardeşliğimizi yeniden pekiştirelim. Yeniden ihdas edelim. Birbirimizin ihtiyaçlarına duyarsız kalmayalım. Her nerede olursa olsun, her nerede yaşıyorsa yaşasın, Müslümanların, Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümanın kardeşidir ve bu kardeşliğin gereği mutlaka yerine getirilmelidir. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Kıymetli Müslümanlar, hicret edip mallarını geride bırakıp Allah yolunda muhacir olmak ne kadar değerli ise Hicret edenlere yardım edip her türlü desteğini esirgemeyen ensar olmak da o kadar değerlidir. Neticede herkes dünya hayatında imtihana tabi tutulur. Şimdi sıra bizdedir. Muhacir olup bize gelenlere onlara karşı sabretmeli ve onlarla beraber ensar tavrıyla davranmak zorundayız. Şimdi sıra bizdedir. Rabbimizin rızasına nail olabilmek için. Aynı ensarın davrandığı gibi muhacir kardeşlerimizi kendimizin kardeş kabul etmeli ve onların yardımlarına koşmalıyız. Haydi hep beraber kardeşliğe koşalım. Haydi hep beraber yardımlığa koşalım. Haydi hep beraber Rabbimizin o sap sapa sağlam ipine sarılalım. Birbirimizden asla ayrılmayalım. Unutmayalım ki kardeşlik fedakarlıkta bulunabilmektir. Kardeşlik, bolluk ve dar gününde beraber olabilmektir. Muhacir ve Ensar kardeşliğinin günümüzde de gerçekleşmesi için inananların birbirine muhacir ve Ensar gibi bağlanması gerekmektedir. Birbirini sevdiği gibi sevmesi gerekmektedir ve yardımlaşmasını ve bu şekilde olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. E inne ahsanel kelam وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر و